Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatü ve ala Resulullah. Çok değerli kardeşlerim. Hepimizin dinimizi ve insanlığı iyi öğrenme ve iyi yaşama zorunluluğu var. Allah'a hamdü senalar olsun. Çok fazla bilgiye ulaşma imkanı olan bir zamanda yaşıyoruz kitaplarda bulunan bilgiler dijital ortama taşınıyor okunma yazma bilen bilmeyen herkes adeta bu bilgilere artık ulaşabiliyor elhamdülillah cep telefonlarımız bilgisayarlarımız hangi dili istiyorsan o dile tercüme yapıyor çok büyük nimet bunlar fakat dikkat çeken bir sıkıntı var İnsanların bunca imkanlara rağmen ne acayiptir ki vakit veya fırsat darlıkları var sizlerle paylaşmak bakımından zikrediyorum şikayetlerime bakımından değil 20 sene önce Hayat Rehberi derslerine başladığımda prensipli olarak tam 60 dakika o dersleri yapıyordum. Ne 61 dakika ne 59 dakika kendimi planlıyordum. Ve gelenler, dinleyenler de 60 dakikayı ayarlıyorlardı kendilerini. 6-7 sene önce baktım ki 60 dakika insanlara çok gelmeye başladı hatta yani internetten bir yerden izlerken ki istediği zaman durduruyor gidip yemek yiyor geliyor tekrar yemek yerken oturup dinleyebiliyor buna rağmen 60 dakika 1 saat kimsenin kimseye ayıracağı vakti yokmuş bunalımı yaşanıyor tuttum dersleri 50 dakikaya düşürdüm Arkadaşlar memnun oldular. Bir iki seneden beri de o elli dakikanın da ağır gelmeye başladığını görüyorum. Kırk dakikaya bu sefer düşürdüm. Bu arada da belli konuları bir, bir buçuk dakikada özetleyen bir dakika bir fetva şeklinde bir seri başlattık. Onlar aşağı yukarı iki fazla oldu. Elhamdülillah. Gördük ki yani o kısa bir dakika veya iki dakikalık konuşmalar yayılma ve etki etme alaka gösterme bakımından daha etkili olmuş. Ne yazık ki insanların dinlemeye öğrenmeye ayıracakları vakit gitgide daralıyor. Bu birinci bölüm. İkinci bölüm, şimdi biz hocalar olarak dinimizi anlatıyoruz. Tefsir dersleri yapıyoruz, hadis dersleri yapıyoruz, ilm hal dersleri yapıyoruz. Rabbim kabul buyursun. Fakat şöyle bir ihtiyaç hasıl oluyor. Anne, baba, karı, koca evde pratik kılavuz istiyorlar. Nasıl buzdolabı alınca, bir makine alınca onun kullanma kılavuzu küçücük bir kağıtta böyle açıyor, şu düğmeye bastıyor. Dini konuları da çok kısa özetlenmiş ve ev için dizayn edilmiş şekilde istiyor insanlar. Yani 50 sayfa bir kitap okuyup, bir saatlik bir konuşmayı dinleyip evde bunu nasıl pratik yapacağına dair yoracak zihin kalmadı gibi hissediliyor. Tabii herkes için geçerli değil bu ama genel olarak böyle. Allahu Teala'nın inayetine sığınarak dedim ki 20 dakikayı geçmeyecek 52 tane ders yapayım. 20 dakikayı geçmesin yani fazla vakit olmadan ben bunu anlayacağım. 15 dakika, 17 dakika, 20 dakika, 21 dakika olmayacak şeklinde faydası olacak bilgiler ihtiva etsin düşündüm. Ve özellikle de bir Müslüman evin, müminlerin yaşadığı evin böyle herkesçe bilinecek ama gündeme gelmesinde sorun belki ya da dikkati çekip unutulmayacak konularını işleyeyim. Yani mesela evde temizlik olarak nelere dikkat edilecek mümin perspektifi açısından? Vaaz konularından çok, yani nasihatten çok evde pratik bilgiler olsun. Bunun adına da mümin ev planı demeyi düşündüm. Mümin ev planlıyorsak bu 52 ders bize faydalı olsun dedim. Niye 52 ders? Bunlar... Çok özet bilgiler, 20 dakika ama yani not tutulduğunda, pratiğe döküldüğünde insanın birkaç gününü alabilir bilgiler. Ev hanımı, evin beyi, genç kardeşlerim bunu eline not defteri alsın. Birinci dersi dinlesin. Bir hafta onu hazmetsin. Öbür hafta ikincisini dinlesin. Böylece 52 hafta sonra yani bir yıl sonra bir evde mümince yaşamak için nelere dikkat edilip, neler uygulanacak konusunda ciddi bir döküman sahibi olur kardeşlerim diye düşündüm. Allah'a sığındım. Yardımını talep ettim. Çalıştım, notlar tuttum. Bir sürü pratik notlar hazırladım. Onları size sunacağım. Rabbim ibadet olarak, emri bilme'ruf ve tebliğ olarak kabul buyurursa ben bundan çok sevaplar kazanırım. Sizler de bunu uygulamayı, pratik yapmayı uygun bulursanız, sizler de kazanırsınız, ben tekrar sevaplar kazanırım. Sizler bana dua edersiniz bunları hatırlattığım için. Ben de sizlerin duasına muhatap olduğum için minnettar olurum, dualar ederim. Baştan söyleyeyim kardeşlerim, derin fıkıh hükümleri yok. Filan peygamber şuraya gitti, şöyle oldu, tarih bilgisi de yok. Yani evde düzeni nasıl sağlayacağız? Bu evde mümince yaşanmanın görüntüsünü nasıl sağlayacak? Kur'an evi nasıl yapacağız gibi böyle pratik soruların cevabı olacak inşaallahu teala. Sizlerden dua talep ediyorum. Rabbimin kabul buyurmasını, benim yaptığım sunumun, sizin de pratiğe uygulayarak yapacağınız amellerinizin Allah-u Teala'nın kabulüne mazar olmasını niyaz ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum evinizdeki herkesi anneler babalar ve evdeki gençler Allah'a emanet ediyorum Rabbim bir gün cennetlerinde de bizi buluştursun ve orada hatıra olarak filanca dersi izlemiştik filanca şeyi işlemiştik de ondan sonra biz de onu yapmaya başlamıştık Allah senden ne kadar razı olsun bize buna sebep oldun diye cennet muhabbeti yapacağımız işlerimiz arasında bulunsun İnşaAllahu Teala çok teşekkür ederim sizleri Allah'a emanet ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.